Mmm.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 Dünya, şeytan, insanlar ve nefis. Bu dört şey toparlanması lazım ki insan yaratılış gayesi olan Allah'a kulluğu becerebilsin. Şimdi bu dünya, şeytan, insanlar ve nefis dörtgeni diyelim. Bu dörtgenin içinden nasıl sıyrılıp Rabbimizin razı olacağı bir hayat, ibadet hayatı, kulluk ekseni oluşturabiliriz. Onu konuşacağız. Başlıyoruz. Fî beyâni muâleceti dünya veşşeytâni vel hâlkî vel <nefsi> Dünya, şeytan, insanlar ve nefsin önünde nasıl davranılacağının açıklaması başlığı faslındayız. Fe'aleyke eyyühe'l racülü Ey adam! Sana tavsiyem şudur, بِبَذِّ الْمَجْهُودِ ف۪ي قَطْعِ هَذ۪ي الْعَقَبَةِ Bu uzun vadiyi aşmak için çalışmanı tavsiye ederim sana. فَاِنَّا اَعْضَمُ الْعَقَبَاتِ Çünkü bu vadi, bu dünya, şeytan, insanlar ve nefis, dörtlüsünden oluşan vadi en çetin vadidir, en yükü ağır olandır, afeti belası fitnesi en çok olandır. Fıinna manhalke min al-kalq kulliim, fıinna kata an tariqil-hakki. Bu hak yolundan kopanlar, bu süreçte ölüp gitmişlerdir. İmma bir sebebi dünya ya dünya sebebiyle ev halkın ya da insanlar ev şeytanın ev nefsin ya da şeytan ve nefis sürecini mağlup bitirmişlerdir. وَلَقَدْ ذَكَرْنَا ف۪ي كِتَابِنَا الْمُسَنَّفَةٍ esrar كِتَابِ الْاَسْرَارِ وَالْيَحْيَا وَالْقُرْبَةِ Bu üç kitabımız Esrar, İhya, Kurbe isimli kitaplarımızda. Ma yeb'atü anil ihtimami bizalik bu konuya ne kadar önem verilmesi gerektiğini anlattık. Ve maksudu hazel kitap, bu kitapta minhacül abidin kitabında gayemiz şudur. Enni seeltu allah Teala, ben Allah'tan istedim ki, en yutli'ani ala sirri mualejetin nefsi. Nefsi nasıl islah edeceğimi bana öğretmesini istedim Allah'tan. Ve Yuslihani, ve Yuslihabi beni düzeltmesini, benimle de başkalarının düzeltmesini istedim. Fakta sartu fi hadal kitabı şerifi, ala nuketin wajizatil lafz. Onun için bu kitapta, bu değerli kitapta. Kısa ama değerli lafızlar kullanıyorum. Azizetil mâna, tukni'u men te'emmelâ. Herkesin düşündüğünde anlayacağı değerli sözler kullanıyorum. Ve ted'ûhû alâ vâdıhatin mined tarîkı inşaallahu te'ala. Böylece bu kitabı okuyanlar açık ve net anlaşılır yolda olsunlar. Ve edel faslu yahtasu bi nuketin fi mualaci'd-dünya ve'l-halk ve şeytan ve nefs Bu bölümde, şimdi okuduğumuz bu bölümde dünya, insanlar, şeytan ve nefis konusunda bazı sana noktalar. Nüket, nükte dediğimiz şeyin cemisidir. Nükte Türkçede kullanıyoruz. Önemli bir nükte diyor. Ayrıntı, ayrıntı, dipnot gibi anlamlara geliyor. Şimdi burada dünyayı, şeytanı, halkı, insanları yani nefsi tek tek e, tekrar açıklayacak. Zaten sayfalar dolusu bir sürü izahat yapmıştı. Derliyor bunları şimdi. Ben küçük bir not ilave edeyim. Bu gazaliden anlamaya çalıştığımız derslerde eğer hazır reçete alıp o reçeteden sonra cennete nasıl girilecek diye şifreni alacağını zannediyorsa insanlar, bu dersler hiçbir fayda vermez. Ve zâli ihyasında da, minhâcül abidinde de hazır reçete vermiyor. Mücadele adamı yapmaya çalışıyor. Mücadele adamı. Şimdi insanlar dini şöyle zannediyorlar. <gülüyor> Gidiyorsun bir şeyh efendiye ya da bir alime, sana bir program uyguluyor. O gün cennetlik oluyorsun. Selamun aleyküm ve aleyküm selam gidiyorsun. Bunu zaten Kadir gecesinde dua yaparak, Kandil gecesinde simit yiyerek de böyle yaptıklarını zannediyorlar. Halbuki Gazali ömür boyu Allah için nasıl yaşarsın onu anlatmaya çalışıyor. Bir ömür mücadele sistemini öğretiyor. Rahmetullahi aleyh. Tıpkı ne gibi bu? Yani bir insana bir çuval para bile versen, 20 yaşına geldiğinde ona bir servet verdik. Hazıra dağlar dayanmayacağı için sonunda aç kalacak o. Maaşa bağlasak, her ay çalışıp da maaş biriktirse, geçinip yaşayacak bu dünyada. Gazali bizi maaşa bağlar gibi ömür boyu şeytana karşı, nefse karşı, insanlara karşı, dünyanın cazibesine karşı mücadele taktikleri veriyor. Bu dersler böyle derslerdir. Biz zannediyoruz ki çocuğu camiye gönderiyorlar. Orada namazın farzlarını, tahareti öğretiyorlar. Çocuk da ömür boyu hep Müslüman oluyor otomatik. Böyle olmuyor. Orada bir şey öğretiyorsun. Üç gün sonra şeytan onu silip götürüyor. Beş gün sonra başka bir mantık getiriyor. Ama sen de ne yapıyorsun? Yeni bir mücadele üretiyorsun. Tıpkı ne gibi? Önce insanlar sokakta bir namehreme bakıp bakmamak diye bir dertleri vardı. 1960'lı yıllardan sonra Müslümanlar televizyona karşı kendilerini koruma mücadelesi verdiler. Şimdi televizyon neredeyse iyi bir cihaz oldu diyeceğimiz kadar yeni gelişmeler oldu. İnternet çıktı. Müslümanlar ne yapıyor? Her şeytanın atılımına karşı... Yeni bir mücadele üretiyorlar. İşte hayat böyle bir şey. Yani maaş kazanıyorsun, onu harcıyorsun, yenisini kazanıyorsun, onu harcıyorsun, yenisini kazanıyorsun. Bugün sabah namazıyla bir mücadele başlatıyorsun. Şeytan öğleye kadar işte seni bozuyor. Öğlende yeniden toparlanıyorsun. kendi de yeniden toparlanıyorsun. Eve geliyorsun, evde bozuyor seni. Sabahın camiye gidiyorsun. Bunun adı kulluk mücadelesi. Bunu böyle görmeyenler, bir hoca efendinin duasını alarak, bir vaaza giderek, bir kere bir riyaz Salih'in dersi dinleyerek, Minacül Abidin'i bir kere okuyarak tam ful cennetlik olacaklarını zannedenler yanılıyorlar. Bu yanılmanın sonucu da bir ömür zayiatına dönüşüyor sonra. Bu ayrıntılara dikkat edelim. Emme <gülüyor> dünya, <gülüyor> dünyaya gelince, dünya ne dedik? Dört şeyi ele alacak, dünya, şeytan, insanlar ve nefis dünyaya gelince fe hakka leke en tahzara ve zehde fiha çünkü dünya konusunda senin çok dikkatli olman ve zühd sahibi olman görevindir lianel emre la yaklu çünkü dünya konusunda üç boyutlu bir sorun var imma ente min zevil basair ve'l ya sen basiretli, açık göz bir insansın. Fehasbuka enned-dünya aduwwatullahü subhanahü. sana o zaman dünyanın Allah'ın düşmanı olduğunu bilmen yetercek. Ve ve habibuka Halbuki Allah senin dostun. Allah senin dostun, dünya Allah'ın düşmanı. Ve enned-dünya naqisatu aklika vel Dünya senin aklını sömürüyor. Halbuki akıl senin varlığındır. Ya ne dedi? Üç boyutla bakacağız. Sen akıllı bir insansan, o zaman Allah dünyayı sevmiyor, sen Allah'ı seviyorsun. Eğer Allah'ı seviyorum diyorsan Allah'ın sevmediğini sevmeyeceksin. Tapınmayacaksın dünyaya. E sen aklını seviyorsun, aklın sayesinde hayvanlardan farklıyım diyorsun. E dünya senin aklını kemiriyor. Birinci boyut bu. Ve emma ente min zewil fehmi min fi ibadetillahi teala Eğer sen dünyada dünya hayatında anlayış sahibi insanlardan sansan, Allah'a ibadetin ne manaya geldiğini anlıyorsan, gayret ediyorsan, fehasbuke enned-dunya belaga min şummiha ma yemne'uke min iradetiha ve teşghaluke'l-fikretu ibadeti vel yani o zaman madem sen anlayışlı bir insansın, ikinci boyut, sana nasihatim şu, e görüyorsun ki dünya kendisi uğursuz bir yer. Fani ve belalarla dolu. Yani dünyanın özünde bela var. Bunu sen anladığına göre kendisine hayrı yok dünyanın. Fani bir dünya. Kendine hayrı yok. Sana ne hayrı olacak? Ne yapıyorsun o zaman? Akıllı bir insan olarak istifade ediyorsun. Gerisini bırakıyorsun, tapınmıyorsun dünyaya. Bütün bu sözleri kime söylüyor? Ahiret gibi dünyaya sarılanlara söylüyor. Dünyayı cennet yapmaya çalışanlara söylüyor. Halbuki ne demiştik? Dünya cennet değil, cennete gitme yeridir. Dünya cennete gitme yeridir. Wa imma antemin ahlil wafti la basira tele tabsurul haqaiqa. Ya da sen o zaman üçüncü boyutu Gafret ehlindensin, gerçekleri görmüyorsun. Wallahim metelekete baht al mekarim, üstün davalar sahibi olacak bir himmetin yok, heyecanın yok. Fehes buka ennet dünyala tabuka. Görüyorsun o zaman, o zaman sana da şunu söylüyorum. Hep hepten odun kafalıysan mesela, sana da şunu söylüyorum. İmma antufarika ha ve İmma antufarika kem. Yani ya sen dünyadan gideceksin, ya dünya senden gidecek. Her halükarda burası ayrılık yeri. Ulan bu kadar ayrılık yerine niye takılıp kalıyorsun ki? Sana derim o zaman. Kemal al Hasan radıyallahu anhum in bakiyet leket dünya lem tabgaleha. Hasan deyince İslam kitaplarında el Hasan ul Basri anlaşılır. Bu kadar meşhur olduğu için ne güzel bir söz söylemiş. Sen dünyada kalacağım desen bile o kalmaz sende. Yani ne ölmek istemiyorum buradayım desen tamam gel beraber kalalım der. Ne de o sana ben senden ayrılmayacağım der. Gidilmek için ayrılmak için yaratılmış yer. Böyle bir dünyayı ne yapacaksın ki ne yararı var? Ve infakil umril azizi aleyha. Böyle bir dünya için bu kadar değerli bir ömür feda edilir mi? Diyor rahmetullahi aleyhi. Evet. Ve emme şeytan. Şeytana gelince. Dünya böyle. Dört şeyi özetleyeceğim dedi ya. Şeytana gelince. Fe hasbuke fihi ma kalallahu teala li nebiyyi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem aklın varsa sana Allah'ın peygamberi Muhammed Aleyhisselam'a söylediği şu söz yeter. Şeytanı tanımak istiyorsan yeni başlığa geçtik. "Ve kurrabbiy e'uzü bike min hemazatil şeyatin ve e'uzü bike rabbiy en yahdurun" Suresi'nin 98. ayeti bu. "De ki Rabbim şeytanın saldırılarından sana sığınırım." de diyor peygamberine Allahu Teala. Şeytanın saldırılarından sana sığınırım, onların benim yanıma gelmelerinden sana sığınırım de diyor allah Teala. Sen ey mümin peygambere böyle dedikten sonra Allah, sen artık şeytanın ne kadar tehlikeli olduğunu anlarsın. Peygamber bile korkuyor şeytanın yanına gelmesinden, şeytanla beraber olmaktan. فَهَذَا خَيْرُ الْعَالَم۪ينَ وَاَعْلَمُهُمْ وَاَعْقَلُهُمْ wa afdaluhum indallahi taala suu alemlerin en hayırlısı en çok bileni en akıllısı en efdali olan Allah katında kim o muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yahtaaju ma'a zalika ila an yasta'eed billahi min sharri şeytan o bu kadar büyük makamlar sahibi olduğu halde şeytandan Allah'a sığınıyor ve qur rabbi a'uudü bike min hemazatil şeyatin o bile böyle diyorsa eğer, فَكَيْفَ بِكَ مَعَا جَهْلِكَ ve وَغَفْلَتِكَ Senin gibi biri yani bizi kastediyor. Cahilliğine, eksikliğine, bu kadar gafletine bakıldığında sen ne yapman lazım şeytana karşı? O öyle bir büyük makamı olduğu halde bu kadar büyük bir makam sahibi olduğu halde Allah'a sığınıyorsa senin ne yapman lazım? Şeytanı da böyle bize hatırlattı. Bunları tabi geniş geniş konuşmuştuk. Şimdi özetliyor. وَاَمَّنْ خَلْكُ Şu insanlar, halk, mahlukat, insanlar, çevremiz demek. Bunları nasıl değerlendireceğiz? فَحَسْبُكَ ف۪يهِمْ اَنَّكَ لَوْ خَالَتَّهُمْ وَفَافَقْتَهُمْ ف۪ي اهْوَائِيمُ اَثِمْتَ وَاَفْسَتَّ اَمْرَ اٰخِرَتِكَ İnsanlarla ilgili sana özet yapayım. Şunu anladın mı yeter? İnsanların içine karışsan, onların her dediğini yapsan, arzularına ayak uydursan, günah gireceksin, ahiretini berbat edeceksin. Karıştın mı insanlara? Ahiretini berbat ediyorsun. O inhalef kahleftedum, diyelim ki öyle yapmadın, ben sizin peşinizden gelmiyorum dedin. Teyip de bir ediyatiyim, cefavatihim. Bu sefer de insanlara aykırı davrandığın için. Onların eziyetleri ve çileleri seni yoruyor. Ve keddarte aleyke amr dünya Bu sefer dünyanı bozuyorsun. Yani insanlar öyle bir şey ki onlara ayak uydurduğun zaman ahiretin gidiyor. Onların uyumadığın zaman dünyanı berbat ediyor insanlar. Sıkıntı veriyorlar sana. Tüm la te'manu en yulci'uuke ila mu'adatihim ve muna'vatihim. Bu sefer de onlar seni yani muhalif olduğun zaman ortada bırakmıyorlar tarafsız bırakmıyorlar ya düşmanımız ol ya bize katıl der gibi sıkıştırıyorlar fetekafu fi şerrihim onlarla uğraşınca da düşmanlık yapınca da belalara düşüyorsun bil ennehum in medehuke ve azzamuke onlar seni övcek olsalar yani insanlar harikasın büyüksün diye yağ yakacak olsa ehafu aleykel fitnete vel ucuba bu sefer sana fitne ve ucub tehlikesi getiriyorlar. Ne demek ucub? Ucubu konuşmuştuk. Yani kendini çok iyi bulman. Harikayım ben. iyi yapıyorum her şeyi diye kendi kendine puan vermen demek ucub. O in dammuka ve hakkaruka khafu aleike Yani seni proteste etseler, kınasalar, iş yok sende deseler, tahkir etseler bu sefer seni üzüyorlar. وَالْغَضَبَ لِغَيْرِ اللّٰهِ تَعَالَى اُخْرَى وَكِلَ الْأَمْرَيْنِ اٰفَةٌ مُهْلِكَةٌ Bir taraftan da Allah'ın dışında, Allah rızası dışında bir şey için küsmüş gibi oluyorsun, gazap etmiş oluyorsun. Öyle veya böyle içine girsen bir dert, girmesen bir dert, insanlık böyle bir şey. سُمَّذْكُرْ حَالَكَ مَعْهُمْ بَعْدَ مَا صِرْتَ اِلَى الْقَبْرِ بِسَلَاسَةِ اَيَّامٍ Şimdi bu insanları, Hepimizi genç kardeşlerimi özellikle derin tefekküre davet ettiğini hatırlatıyorum. Yani arkadaş dediğimiz çevreyi özetliyor bize. Okul arkadaşıydı, düğün arkadaşıydı, mahalle arkadaşıydı, Whatsapp grubundan arkadaştı. Bunlar ya senin dünyana zarar verecekler ya ahiretine zarar verecekler. Ondan sonra sen mezara gireceksin, o mezardaki üç gün sonrasını gel görelim şimdi diyor. Dünyada o samimi arkadaşların, ya onların da hatırını kırmayalım, yıllarını arkadaşıyız dediğin adamlar. Onlarla boğuştuğun için sana sıkıntı veren insanlar. سُمَّذْكُرْحَالَكَ مَعَهُمْ بَعْدَ مَا ilal اِلَى الْقَبْرِ بِسَلَاسِ تَيَّامٍ Sen ölüp kabre konduktan üç gün sonra ne olacak? كَيْفَ يَتْرُكُونَكَ وَيَهْجُرُونَكَ وَيَنْسَوْنَكَ Seni bırakacaklar. Bak göreceksin. Seni terk edecekler. Senden uzaklaşacaklar ve seni unutacaklar. Sen orada kalacaksın. Üç gün sonra seni hatırlayan olmayacak bu dünya. Fala ya kadune ki seni anan olmayacak. Keendeke lem tarahum yaman ve lem yaraume ki sanki sen onları hiç görmemiştin. Onlar da seni görmemişlerdi. Gibi olacak. Fala yabkaale kehune alike illallahu teala. Üç gün sonra mezarda seninle Allah'tan başkası kalmayacak. Celle celal. Gerçeği böyle düşün diyor. Şimdi arkadaşın hatırını kıramadım diyenlere cevap veriyor. Ya akrabalar hep bir aradaydık işte böyle bozgunculuk yapmayayım diyenlere cevap veriyor. Üç gün sonra sen mezardayken ne üç günü? Üç dakika sonra bile seninle beni koyun bu mezara birkaç gün burada durayım sonra gelirim diyen tarih boyunca hiç olmadı. Hiç olmadı. Sen Allah'la baş başa kalacaksın. Şimdi Allah'ı bırakıp onlarla baş başa kalıyorsun ama demek istiyor. E minel el azim ma halk yani büyük bir aptallık el <gülüyor> gabnul büyük aptallık demek. Büyük aptallık olmaz mı bu insanlarla oturup ömür çürütmek. Maqilletil vefa ve qilletil mahum halbuki onlarda da bir vefa yok doğru dürüz. Kalıcı da değiller. Ve Hizmet hidmetallahi teala ellezi yerci uleyhi ahirul emri vahde. Ve bu sonunda kapısına gideceğin Allah'ın dinine sarılmayı bırakıp yaptığın bir iş. Yani fani onlar seni bırakıp mezarda üstünden çekip gidecekler. Allah'la kalacaksın. Sen bu kadar büyük kıyamete kadar Allah'la beraber kalacaksın mezarda. Onu bırakıyorsun. 3 saatlik toplantıda can sıkıcı bir iş yapmayayım diyorsun akıllılık mı bu el gabnul azim büyük bir aptallık bu ve la yebka ve la yebka aleke ebedel abidin seninle sonsuza kadar Allah kalacak ebedül abidin sonsuza kadar demek ebediler ebedisi yani sonsuz Allah'la kalacaksın sen ve hacat kulluha iley <gülüyor> bitun senin ihtiyaçların Allah'ın elindedir ve tuklanu kullu alay bütün dayanakların Allah'tır senin ve ihtisam kullu fi kulli halin her hal ukarda Allah'a sığınman lazım dayanman lazım ve inde kulli şiddetin ve haulin bihi vahde ve la şerike bunaldığında dara düştüğünde ondan başka kim olabilir sana yardım edecek olan fe teemmeli ya miskin miskin çaresiz demek. Yani mesela parası hiç olmayan da miskin deniyor. Çare yok çünkü elinde. Yapa yalnız kalmış miskin herif diyoruz. Tefeteemmle ya miskin. Ey çaresiz insan, iyi düşün bunları. Ne iyi düşün? Bugün üzmeyim dediğin arkadaşların yarın nerede olacak? Bunu düşün. Allah'a ne kadar muhtaçsın sen? Onu düşün. Şimdi Allah'a bırakıp onlarla nasıl kalıyorsun onu düşün. Sonra hani denir ya yüzün nasıl tutacak Allah'a karşı. Halbuki o senin tek dostundu celle celaluhu. La'alleke turşadu inshallahutaala ola ki bu konuda aklın başına gelir. Vallahu veli'l hidayeti ve't tevik bi Bütün bu işlerin hidayeti, yönlendirilmesi, başarıya götürülmesi lütfu keremiyle Allah'ın işidir. Evet. Üçüncü başlıkta da insanları ele aldı. İnsanlar, insanlar, arkadaşlar, arkadaşlar, çevre, çevre. Whatsapp grubu, Whatsapp grubu, Twitter arkadaşı bunun özetini anlattı. Özetini anlattı. Kaldı ki Rahmetullahi Aleyh Gazali Whatsapp bilmiyordu. Sanal arkadaşlıkları yoktu. Bunu kime söylüyor biliyor musunuz? Beraber ikindi kılmışlar. Kindi'den sonra da Bağdat'ta bir hurmanın altında oturmuş. Üç tane ihtiyara söylüyor bu sözleri. O zamanki arkadaşlık grubu oydu. Akşam aydınlık olmadığı için gece ikiye kadar oturan gruplar yoktu zaten. Akşam ezanıyla beraber dostluklar da bitiyordu. Lambo yok bir şey yok. Şimdiki vakit israfını, ömür israfını, insan çarçurunu ve gençliğin heba edilişini, gecelerin nasıl çürütüldüğünü, nasıl arkadaşlıkların bir katliama dönüştüğünü görse Gazali, ben biliyorum bu kitabı bile yazamazdı, kalemi kırılırdı, ne diyeceğini şaşırırdı. Ben seni geçen gün aradım telefonda, niye bakmadın diyecek tam 10 dakika sürüyor bu. Ben aradığımda işte sen da aslında şunu söyleyecektim. Ya ne diyeceksin de şimdi ya. Yok önce bir hesaplaşma. E hayır ulan? çok merak etmiştim senin nasılsın iyiyim. Hadi Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm. <gülüyor> Yarım saat ne konuştuk? Afet şu. İletişim cihazı olan telefonu muhabbet cihazı olarak kullanıyoruz. Aslında telefonu icat edenler de bunun için icat edilmişti. İletişim için icat edilmişti. Evet muhabbet içinde kullanılır belki ama ömür israfı için kullanıldığını Gazali görseydi Rahmetullahi zannetmiyorum bir şeyler yazabilirdi. İnsanca değil ki ne yazsın zavallı. Bütün bu sözleri hurma ağacının altında niye o kadar uzun muhabbet ettiniz demek için söylüyorum. Rahmetullahi aleyhüm ve ammenn nefsü nefse gelince dört şeyden dördüncüsü fehasbuke meşahidu min halatiha ve rada'ati iradatiha ve suu ihtiyariha sana yeter kendi gözünle hallerini görüyorsun ne kadar basit şeyler istediğini görüyorsun seçtiği zaman nefis ne kadar kötü şey, şeyleri seçiyor görüyorsun Su ihtiyar seçerken kötü şeyleri seçiyor nefis Namaz varsa, oturmak varsa oturmayı seçiyor. Yemeklerden mideye en zararlı olanı seçiyor. Arkadaşlardan en laklakçısını seçiyor. Nefis hep kötüyü seçiyor. Su ihtiyarı var. فَيَّ fi حَالِ şehveti بَه۪يمَةٌ Bu nefis, şehveti, istek demek. Arzular konusunda hayvan gibidir. Nefis hayvan gibidir. Aklı yoktur. Behime <gülüyor> hayvan demek. Bizim yani diyoruz ya hayvan aklı yoktur o manada. Ve fi halil gadbi seb'un. sinirlendiği zaman vahşidir, yırtıcı hayvandır nefis. Ve fi halil musibeti taraha tüflen Ama belayı görünce nefis çocuklaşır, ağlamaya başlar. Ve fi halin ni'meti taraha fir'aunan. Elle nimet geçince firavunlaşır. Ve fi halil cu'i taraha mecnunan. Acıktığı zaman delirir. İnsan nefsini darip Hepimizde var aslında bunlar. Çocuklaşır. O fi işte bir Doyduğu zaman da kibirlenir. İn eşbette batırat ve merihat. İyice doyurduğun zaman nefsini, her dediğini yaptığın zaman şımarır azar. O in aç bıraksan nefsini sahat ve ceziat. Fiye bu ne yapıyor bu sefer? E, çağırmaya bakar mı? Çocuk gibi ya. Aynen çocuk gibi dedi ya. Aç kalsa ağlar. E, tok kalınca da şımarır. Oynamaya başlar. Ve kad sadaka ba'ru's salihin haythu kad. Bazı salih kullar şöyle demişlerdi ne güzel demişlerdi. İnne rada'a hazihi nefsi ve cehliha bihaythu idha hammat bi ma'siyatin au inba'at Yani şu nefsin Cahilliği ve düşüklüğü, rada'e ah, bir şeyin düşük kalitesiz olması demek. Radi düşük kalitesiz manasındadır. Ee, o kadar düşük bir nefistir ki bu. Yani bir kötülük e, yapmak istediği zaman hemen şehveti hareketlendirir, şehveti kışkırtır lev teşeffaate ileha billahi subhanahu ve tamm summa bi rasulihi ve bi jami anbiya'i ve ve min ibadehi, yani nefis şimdi bir şey istedi hemen e, kudurur şehvetleri azdırır lev teşeffaate ileha billahi subhanahu Allah'ın hatırına ya yapma desen Peygamberin hatırına yapma desen. Bütün peygamberler ve kitaplar hatırına yapma desen. Yahu bütün selefi salihinden kimi seviyorsan onun hatır için yapma desen. Te'arudu aleyha el mevte vel kabre. Bak ölüm var, kabir var desen. Vel kıyamete vel cennete vel nara. Cennet var, cehennem var, kıyamet var diye rica etsen nefse. Torpil yapmaya çalışsan. La tu'ti el inkiyadeh. لَا inkiyade, ve وَلَا تَتْرُكُ الشَّهَوَدَ Asla vazgeçmez. Nefis böyle bir şeydir diyor. Ne demek? Ne demek? Yani ne istiyor şimdi? Bu nefis bir kere kafaya bir şey taktı mı? Allah hatırı için, peygamber hatırı için, Enbiya hatırı için, Ebu Bekir'in hatırı için, Ömer bin Kattab'ın hatırı için, yahu etme cenneti, cehennem. Ne dersen de bir daha dinlemez o. Bir kere kafaya taktı, o baklava yiyecek. Yahut da telefonla konuşacak. Ya da işte filan diziyi izleyecek. Nefis böyle bir beladır diyoruz. Summe in istakbaltuha bi men'i rıfifin. Rıfif somun ekmek. Bir somun ekmek versen ona. Teskunu ve tetruku şehvetâ. susar ve rahatlar. Şimdi ne diyordu? Kebapçıya götür beni. Ya Allah'ını seversen kebap yeyelim. Mesela bir aç insan düşün şehveti ne oluyor kebapçıya gidelim diyorsun gidiyor içinden kebapçıya götür oradan da künefeciye götürürsün diyor ya da bir de balık siparişi ver diyor ya o etme bütün kitapları okusan ona yüz yüz kuran okusan ruhu için cennette sana havzu kevserden içireceğim ah, ah, olmaz o arada bir somun kuru ekmeği ağzına aldı mı insan 10 dakika sonra doyunca daha o balığı hatırlamıyor kebapları hatırlamıyor Ebe zalim nefis, demin neler istiyordun, kuru ekmek yedin sustun Dediye çocuk gibidir. Firavun gibi olmak ister. Nefis böyle bir şey. Yani Allah rahmet etsin gazali sanki her birimizi tarif ediyor. Hepimizi tek tek tarif ediyor. Hep böyleyiz çünkü. Yemem, ben, ben ceylan etinden başka bir şey yemem diyene, kupkuru ekmeği ağzına sok, midesi dolduğu için, versen de daha yemez ceylan etinden. Hani ceylan istiyordun, yesene, kaldı ceylan. Nefis böyle bir şey. لِتَعْلَمَ خِسَّتَهَا وَجَهْلَا Anla ki seviyesiz bir mahluktur bu nefis. Cahildir. فَيَّاكَ اَيْوَا الرَّجُولَ اَنْ تَغْفُلَ عَنْهَا Sakın nefiste gaflete düşme. Bil nefis böyle bir şeydir. فَإِنَّا كَمَا كَالَ خَالِكُهَ الْعَالِمُ بِهَا جَلَّ جَلَالُهُمْ O'nu yaratan Allah, O'nun Halik'i olan Allah en iyi halini biliyor. Ne diyor? اِنَّا nefsele لَا اَمَّارَةٌ su Nefis çok kötülük emreden bir şeydir. Yusuf suresinin 90. ayeti bu. Bu e, ayetten de Anlaşılıyor ki yok 53. ayet, 90. ayet değil. 53. ayeti فَكَفَا بِهَادَا تَنْبِيهًا men akl <عَقَل> Aklı olana bu kadar tembih yeter. Bu anlattığım şey sana yeter. Aklın varsa senin. Şimdi bundan ne ders çıkaralım? Şu dersi çıkaralım. Allah gazaliye çok çok rahmet eylesin. Onu salih kullarıyla buluştursun, bizi de onunla buluştursun. Nefsimizi tarif Şimdi mesela iftar vakti yaklaştığında bir yaz günü insan ne kadar aç. Düşünüyor ki bir tepsi böyle pirzola yerim herhalde. Üstüne de bir tepsi baklava, sonra da ramazan Şerif'te çok yemek, yoksa üzülür şeytan, ondan sonra küllaç bir de. Sonra meyveler, sonra çaylar, sonra akşamı kılarız vakit kalırsa teraviye gideriz. Böyle hesap ediyor insan. Sonra iftar vakti gelince şöyle bir iki atıştırayım da sonra hızlı bir giriş yaparız derken çorbayı içiyor kaşık elinden düşüyor. Yahu sen hani üç tepsi yemek yiyecektin ne oldu? Aslında mi, nefis kuduruk. Dünyayı versen doymam zannediyor ama nefsin göndermek istediği deposu olan mide öyle büyük değil. Mide çorbayla doldu. Yiyeceksin lan bunu. Yoksa döverim seni desen yiyemez. Yok yer yok. İşte bu gerçeği bil nefsin ona göre davran buyuruyor. Bu gerçeği anla sen. Bu gerçeği biz inandık mı Allah'ın izniyle nefisle mücadele stratejimizi kolay geliştiririz o zaman. وَلَقَدْ بَلَغَنَا عَنْ رَجُلٍ مِّنَ الصَّالِحٍ Salihlerden birinden şöyle bir şey duydum. يُقَالُ لَوْ أَحْمَدُ اُبْنُ اَرْكَمِ الْبَلْخِيِّ Rahimeullahü Teala. Ahmed ibn Erkam'in Belhi isimli bir zatmış. Ennehu kâleb. Nâ za'atni nefsi bil kurucu ilel ghezvi. Çok dikkatli dinleyiniz. Nefsim bana dedi ki sen bir cihada çık, savaşa git demiş nefsi buna. Fekultü subhanallah. Dedim ki ya Allah Allah. Subhanallah. İnne Allahü Teala yakulu innen nefse le emmâretun bisû. Ve hâdâ te'murû bil hayr. Cihada çık demek iyi bir şey. Nefsin bana niye cihada çık diyor. Halbuki Allah nefis hep kötülük emreder diyor. La yikun haza abden, ve la yikun haza abden. Ve la yikun haza abden. Ve la yikun haza abden. Ve la yikun haza abden. Ve la yikun ama ben epey zamandır burada yalnız oturup Kur'an okuyorum, tesbih çekiyorum. Bu nefis milletle dedikodu yapmayı özledi herhalde. Cihada git deyince yolda milletle muhabbet edecek. Nefsin hilesini çözmüş. Ondan sonra da insanlar aa derviş adam cihada bile geldi diyecek. Bunu duymak istiyor nefis. Feyestekbiluna bi'ta'zimin ve'l-birr Herkes saygı gösterecek. Allah hem derviş, alim adam bak cihada geldi. Fakultu <gülüyor> O zaman nefse dedim ki diyor kendi kendi konuşuyor nefsiyle. La unziluke li'imrana ve la unziluke ala Seni şehire indirmeyeceğim. Çünkü cihada gitmek için şehirden geçmek yok. Seni şehire indirmeyeceğim. Seni insanlarla tanıştırmayacağım. Feceabet <gülüyor> nebiha o ona cevap verdi yani böyle oldu Ben de onun hakkında kötü düşündüm Yani bu nefis böyle yanlış yönlendirmeye çalışıyor beni dedim Fakult Allahu Teala asla dedim ki içimden Allah en doğruyu söylüyor Fakullü bu sefer nefsime dedim ki Madem sen cihat istiyorsun." Allah da bu nefis aslında kötülük emreder. Cihada git demez hiçbir zaman nefsi. Bu nasıl oluyor? O zaman dedim ki, اُقَاتِلُ الْعَدُوْ وَحَاسِرًا فَتَكُونِينَ اَوَّلَ قَتِيلٍ Bak, ey nefis, kendi kendine demiş, tamam cihada giderim madem istiyorsun ama elime silah filan almayacağım. Kafirlere, yalın ayıp, çıplak böyle, mızraksız saldıracağım tamam mı? Dedim diyor. فَاَجَابَتْ وَعَدَّ اَشْيَاءَ مِمَّا اَرَادَٓا فَاَجَابَتْ اِلَى كُلِّ دَالِكَ Yani e, bu sefer nefis tamam tamam yap öyle yaptı. İlla bir çık meydana istiyor nefis dedi. قَالَ فَكُولْتُ يَا رَبِّ نَبِّهْنِي لَهَا فَاِنِّي مُتَّهِمٌ لَهَا مُصَدِّكُنْ لَكَ Bu sefer kendi kendime dedim ki ya Rabbi bu nefisin ne istiyor? Ben bundan şüpheleniyorum. Bu, bu nefis beni kandırmaya çalışıyor. Ne yapmam gerektiğini benim içime ilham et ya Rabbi dedim diyor. Çünkü ben seni doğruluyorum, nefsimi doğrulayamıyorum. Fa ku bir biha ka enha Bu sefer nefsimin şöyle konuştuğunu hissettim. Ya Ahmed enta taqtuluni kulle yawmin bi men'ika iya min shahawati marratin ve bi mukhalafetika wa Ey Ahmed nefsi buna demiş. Sen beni bir sürü isteklerim oluyor yemek, içmek, insanlarla oturmak. Bunların hiçbirini yapmayarak her gün beni öldürüyorsun zaten. Çık şu savaşa da bir kere de öl kurtulayım ben dedi bana diyor. Bu gerçekten böyle iki kişi konuşuyor gibi midir? Hayır salih bir kuluna Allah nefis terbiyesini öğretiyor. فَاِنْ قَاتَلْتَ كُتِلْتَ مَرَّةً وَاحِدَةً فَنَجَوْتُ مِنْكِ وَيَتَسَامِعُ النَّاسِ yani sen şimdi böyle savaşa gitsen, o gün öldürürsen bile ben de kurtulurum, sen de kurtulur. Her gün sen beni öldürüyorsun. Kim diyor bunu? nefsi diyor. Nasıl her gün öldürüyor onu? Çünkü sabahin kalkıyor. Bugün arkadaşlarla bir çay içelim der gibi bir sahne olur. Otur aşağı diyor, gitmiyoruz bir yere diyor. Orada gıybet var diyor. Dedikodu var diyor. Nefis ölmüş oluyor. Nefsini öldürüyor. E bugün şöyle bir pirzola yiyeyim diyor. Olmaz. Ekmek neyine yetmedi diyor. Bunların toplamı her gün bana ölüm gibi acı geliyor. Git bari orada öl de hiç olmasın bir de dedikodu olur. Yani u Ahmet geldi maşallah tekkeden çıktı geldi derler. Bir kereleyine şöyle bir zevk alayım ben de bu dedikodudan. Dedi nefsim diyor. Tabi size garip geliyor nasıl konuştu böyle. Sabah akşam Kur'anla oturul kalkarsan sonunda böyle konuşur insan nefsiyle. Nefsi de onunla konuşur. üstü Şida Ahmet o Ahmet şehit oldu derler. Ve yekunu li şarafum ve zikrun. Bununla da ben övünürüm diyor nefsi. Kale feka'attu velem mekruç ilel gazbi fî dâlike le'am. Ben de oturdum cihada bile gitmedim o sene diyor. Çünkü anladım ki o cihadımla bile nefis pay çıkaracak kendine. Fanzur ila khidâ'in nefsi ve ya Gazalemiz diyor. Şimdi bak. Nasıl nefis kendine pay çıkarıyor ve aldatıyor? Tura ba'del bi lem ba'du. Henüz ölüm yok, şehitlik yok. Onun bile hesabını yapıyor riya olarak, gösteriş olarak, dedikodu olarak. Yani fol yok, yumurta yok denir ya. Ya adam savaşa gitmemiş. Gittikten sonra, giderse gittikten sonra, şehit olduktan sonra bile övünür. Ondan nefis pay çıkarıyor kendine. Sanki... İçimizde koca bir ordu gibi duruyor tek başına nefis. Fettennebbeh rahimakallah. Allah Allah sana rahmet etsin. Dikkat et li hadihi'l haddaati'l amareti bisu. Bu çok tuzakçı ve kötülükleri emreden nefse dikkat et. Ve wattin ala muhalafatiha kalbeke bi kulli halin tusib ve teslim inşaallah Teala her halükarda kalbini ona karşı uyanık tut hazır et. ki bir ilçem ya bir takva lahile telehasi var ama bil ki tek çaren takva hayatıdır. Takva ne idi? Haramlardan uzak durmak, haram mıntıkasına yaklaşmamak. Demek ki nefis terbiyesi geldi, dayandı nereye dayandı? Takvaya. Lafla olmuyor. Bu Ahmet denen, Ahmet Belki, Belki denen zat. Nasıl nefsiyle savaştı onu haramlardan uzak tutuyor. O da nefiste ne diyor? Bari şöyle bir dilim ekmek ver bana ya. Şurada bir dedikodu olsun dedirtir hale geliyor onu. Evet. Ve'lem enne hâhune aslan asilen. Çok önemli bir ayrıntı var burada buna dikkat et. Ve ve ennel ibadete şatrani. İbadet, kulluk iki bölümdür. Şatrul iktisabi ve şatrul icitinabi. Çok mühim bir şey anlatıyor. Kulluk iki bölümdür diyor. Bir elde edinimler var bir de korunması gerekenler var. Yani kulluk, müslümanlık, ibadet sadece bir şeyler yapmak değildir. Bir şeyleri yapmamak diye de bir ibadet var. فَالْاِقْتِسَابُ Yapmak, elde edilme edinimler nelerdir? فِيلُتَّاعَاتِ Allah'ın yapın dediği emirlerdir farzlar, vacipler, sünnetler. bu, Peki korunulması gereken nelerdir? El anil maasi ves Günahlardan ve isyanlardan, kötülüklerden kaçınmaktır. Ve huve't takva. Buna da takva diyoruz biz. Şimdi bunu şöyle özetleyelim. Müslümanlık yapıp biriktirmen gereken şeyler ve asla sende olmaması gereken şeylerden oluşuyor. Hem yürüyeceksin hem ıslanmayacaksın demek bu. Yağmur yağıyor. Sen yürüyorsun ama ıslanmayacaksın. Eğer Müslüman namaz, oruç gibi yapması gereken şeyleri bol bol yapıyor ama seyyiat dediğimiz kötülüklerden de yapıyorsa başı başa gidiyor her şey. Gene hala Müslümanlık yok ortada. Neden? Çünkü on sevap yaptın, onda günah işledin sıfırsın. وَمَّا مَنْ سَكُولَتْ Terazin ağır basmayacak senin. Unutmuyoruz. Müslümanlık yapılması gereken şeyler kadar korunulması gereken şeylerin bulunduğu dindir. Buna takva diyoruz diyor. Ve in ve inne shatr al-ictinab ala kulli halin eslemu ve aslih ve aftalu ve ishrabu lil-abd min shatr al-iktisab. Bunun isterseniz altını çizin. Hayat programını söylüyor. İnne şatrul icitna korunulması gereken bölümü iki bölüm var ya dedik elmanın bir yarısı var bir de öbür yarısı var. Korunulması gereken bölümü alekul lihan her haluka'da eslem ve aslah. Daha korunaklı, daha önemli ve aftal ve eşrabu ve eşrefu. Daha üstündür, daha şereflidir li'l min şadril iktisab kazanılması gerekenler bölümünden daha önemlidir. Ana hedef haramsız bir hayat yaşamaktır. Ondan sonra farzları, emirleri yerine getirmek diye bir hedef başlıyor. Çünkü bin namaz kılsan, Allah, bir ayet inkar etsen hiçbir işe yaramayacak. Bin sadaka versen bir hırsızlık hepsini silip süpürecek. Onun için önce korunmak, sonra yaşamak var. Sağlık tedavisi de böyledir. وَلِذَٓا لِكَ يَشْتَغِلُ الْمُبْتَدِعُونَ مِنْ اَهْلِ الْعِبَادَةِ اَلَّذ۪ينَهُمْ فِي اَوَّلِ دَرَجَةِ الْاِجْتِهَادِ بِشَطْرِ الْاِكْتِسَابِ Bunun için işte bu din yoluna, iman yoluna ilk girenler, daha yeni yeni bu İslami hayata girenler, hep kazanımlarla uğraşırlar. Ne kadar namaz kıldım diye ona bakarlar. Ne kadar oruç tuttum diye ona bakarlar. Küllü <gülüyor> himmetihim en yasûmû Harhum ve yakûmû leylehum ve lehbû dâliket. Onların en büyük derdi ne kadar oruç tutarız bugün. Nafil oruç. Ne kadar gece teheccüde kalır. Hep böyle şeylerle uğraşırlar. Yeni başlayanlar diyor Gazali. O bizim perşembe oruçları filan dediğimiz şeyi başlangıç, ilkokul gibi görüyor görüyor. Ve yeşteğülül muntahûne kulül basâ'il min ehli'l ibâdati bi şatr'il Ama bu işin yokuşlarını tırmanmış olanlar, aklı başında basiretliler kaçınma, korunma bölümüne daha çok önem verirler. Aklı başında olanlar, Allah'ın büyük dostları, aman yanlış yapmayayım diye uğraşmaları Aman fazla oruç tutayım demelerinden daha yoğundur. Halbuki biz haydi en iyi Müslüman kampanyasına başlıyoruz buradan derken kimin kaç nafile orucu var, kaç cüz Kur'an okudu hep müktesebat dediğimiz kazanımlarla uğraşıyoruz. Ama akıllı insanlar kovada delik var mı ona bakıyorlar. İstediğin kadar su koy sabaha kadar boş olacak altı delik çünkü leğen delinmiş. Günahlar bir delik çeşidi çünkü. Isıtamıyorsun ki, dolduramıyorsun ki. Onun için günah işlememeyi gıybet bir günah mesela. Dedikodu bir günah, haram bakış bir günah. Bu haramlarla ne kadar meşgulsen, o kadar boşuna uğraşıyorsun. Haram çevreyi arkadaştı ve cesareyi kaldırmadığın için üç gün nafile oruçla ayda cennetlik adam olacakken 30 günü de fayda etmiyor sana. Camı açmışsın. Kapıyı açmışsın, sobayı yakıp ısınmaya çalışıyorsun. Isıtamıyor ki seni. Niye ısıtamıyor? Her taraf açık dışarıdan soğuk geliyor çünkü. İnnemâ himmetuhum. Şimdi altını çiziyoruz bu cümle. İnnemâ himmetuhum. Asıl ülül ebsar olan büyük adamlar. İnnemâ himmetuhum. Onların asıl derdi en yehfazû kulûbehüm. Anil meyli ilâ gayrillâhi Kalplerinin Allah'tan başkasına kaymasından korkarlar. Ve butûnehum anil fudûl. Ve karınlarında fazlalık olmasından, midelerinde fazla olmasından korkarlar. Ve elsinetuhum anil laghu. Ve dillerinden boş söz çıkmasından korkarlar. Ve a'yünehum anil nazar ila mâ la ya'nihîm. Gözlerinin onları ilgilendirmeyen şeyi görmesinden korkarlar. Yeni başlayanlar haydi bir cüzatim böyle başlıyorlar. Ama bu da tabii ki kazanım. Basit olduğu için değil. Ama asıl hedef kalp Allah'tan kaymasın. Mideye fazlalık girmesin. Kulak yanlış şey duymasın. Göz yanlış şeye bakmasın. Dil hatalı konuşmasın. Kalite bu, kalite bu. Bu da ne yaptı bize? Nefisle nasıl mücadele edileceğini öğretiyor. Nefiste Allah'tan başka hedefler göstermediğin zaman nefis dizginleniyor. Yoksa firavunlaşıyor nefis diyor. Ve lihâzel ma'nâ kâlel-âbidü s-sâni minel-ubbâdi ve kâlu-seb'a Yunus Aleyhisselam Tısavvuf dünyasında yedi abidler diye bir şey var. Nedir ne değildir böyle çok ayrıntısı bilinmiyor. Yedi zirve isim diyelim. Onlardan bir Yunus Aleyhisselam'a bir söz söylemiş. İkincisi o abidlerin. Kimdir bunu Gazali de bilmiyor ama. Böyle deniyor. Menkıbet türü anlatıyor bunu. Belki de doğrudur yani. Bunu böyle yüzde yüz Kur'an ayeti gibi inanmıyoruz. Boşa söylenmiş bir dedikodu gibi de görmüyoruz. Bu abidlerden iki cisi Yunus Aleyhisselam'a demiş ki Ya Yunus, ey Yunus minennâsi men hubbibe ileyhimus salavatu la yu'sirûne aleyhâ şeyen bazı insanlar namazı çok seviyorlar. Namazdan başka bir şeyi tercih etmiyor nafile olarak tabi. ve hiye amudul ibadeti bissebâti lillâhi teâlâ ve sıdkı ve tedarru evet namazda Allah'a dayanmanın temelidir, sebattır, doğruluktur, yalvarıştır, ibadettir. Yani doğru bu. Ve minhum men hubbi be ilehimu's savm fe la yu'siruna Bazıları da nafile oruç tutmayı çok severler. Ve minhum men hubbi beleyim sadakatu fe la yu'siruna alayha Bazısı da e, sadakayı çok severler. Başka bir şeyi tercih etmezler. Demiş, ya Yunus ve ene mufessrun leke hadihil Bunun üzerine ben sana ey Yunus açıklayayım bunu demiş. Şimdi Yunus aleyhisselama söylüyor o ikinci abid kimse. İç'al tuğle salatike sabr, alel be'sâi ve teslime li emri illâhi ve celle. Namazının madem namaz çok önemlidir sen namazını kötülüklere, belalara karşı, zorluklara karşı Allah'a teslim olmanın sabır örneği olarak anla namazı. Yani birileri namazı çok öne çıkarıyor ama bunun aslı her halükarda Allah'a teslim oluyorsun, sabreden Müslüman oluyorsun demektir. Ha, Anla bunu. Oruç deyince de Kötü sözlerden ağzını uzak tutmak, konuşmamak olarak anla sen. Ve cel sadakatek Başkasına eziyet vermemeyi de sadaka olarak anla. Fe inneke la bir şeyin afdala Çünkü eziyet vermemek kadar iyi bir sadaka yok bu dünyada. Ve la tesubu şeyin azka minhu. Ve e, herhangi bir şekilde daha iyi, daha yüksek bir oruç da Tutamazsın eziyet vermemek kadar. E bu son konuştuğumuz paragrafta ne anlattı? Bizden önceki ümmetlere ait bir e, Allah dostları zirve insanlara ait konuşmalardan bir kesit bize yakaladı. Gördüğünüz gibi biraz tıkandık burada ne anlatıyorlar diye. Çünkü biz rakı içmedin mi sabah namazda kıldın mı evliyayız derken birileri namaza başka manalar veriyor. Namaz, rükû, secde, tilavet secesi, sev-i secdesi, böyle şey anlıyoruz. O namazdan ne anlıyor? Allah için ne kadar dayanabilirsin onu anlıyorum diyor. Namazın eğitimi buymuş meğer ki. En büyük sadaka kimseye zarar vermemektir diyor. Ruh olarak bakıyorlar ibadetlere. Peki niye bunu örnek verdi? E nefis terbiyesinden bahsediyor ya bize. Efsin sonunda bu noktaya gelsin. Dikkat et diyor. Namazı eğilip kalkma olarak görme. Dayanma ve direnme işi olarak gör demek. Fe iza alimta en janib elictinab evla bir riayet ve elcihad fihi. Şimdi anladıysan eğer ki bu kazanım elde etme ve korunma iki elmanın iki yarısı demiştik. Şu korunma bölümünün ne kadar önemli olduğunu anladıysan eğer Hasaleleke Ştro Cem Ellikse bu veti ne Eğer sen gerçekten hem kazanımların var yani ibadetler yapıyorsun hem de korunmayı beceriyorsun bunun ikisini elde ettiysen fakat istekmelile emruk ve hasale muraduk Sen gayene ulaştın demektir. Ne mutlu sana. Gayene ulaştın fakat Selimte ve Gaimdi, Kurtuldun ve kazandın sen artık. Fe in teblu illa ila ama hala sen bir tanesindeyysen bunların elmanın yarısındaysan. Yani ya sadece kötülüklerden kaçınıyorsun ama bir türlü ibadet yapamıyorsun. Ya da ibadetleri tam yapıyorsun, sadakalar veriyorsun, bir türlü kötülüklerden, yalandan mesela kurtulamıyorsun. Fe yekun zalike janibel abi. Eğer mesela korunmak gereken bölümlerden korunamıyorsan fetesle mu in lem ta'nem er ve illa hasirt'a'n cemial yani eğer sen iki tarafı da kazanamazsan iki tarafı da yani o tarafı kazanamazsan ikisini de kaybedeceksin. Diyelim ki korunma bölümünü kaybediyorsun. Öbür bölümü kazanıyorsun. Biri yetmeyecek sana. Biri elma olmayacak bunların. İlla iki parçayı bir araya getireceksin. Elma olacak ve ma kıyamu leylin ve dikkat et gece namazı işine yaramayacak senin onun o zaman gece namazı değil işine yarar sünnete tuhibitu bir iradetin vahidetin sonra sen bir kalemde silip götüreceksin bunların hepsini وَمَا يُوْن۪يكَ سِيَامُ نَهَارٍ طَو۪يلٍ Uzun günlerin gecesi oruçları da işine yaramayacak. سُمَّ تُفْسِدُوا بِكَلِمَةٍ وَاحِدَتٍ Tek bir sözde o oruçları berbat edeceksin sen çünkü. Mesela gece sabaha kadar teheccüd kılıp sabahleyin çocuklarının maişetini temin etmeden uyuyan adam gece namazını Allah'ın önüne götüremeyecek ki. Çocuklarını zayi etmemek diye bir görevi vardı. O görev gece teheccüdünden önemliydi. Demek ki din sadece iyi işler yapmak değil, kötülüklerden de korunmak ve kötülükleri kaldırmak üzerine kurulu. Birini yapmadın öbürü ayakta durmuyor. Tek kanatla uçmayan kuş gibi oluyor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 yani birinci adamın bin iyiliği, bin kötülüğü var diyelim. İkinci adamın da on iyiliği, on kötülüğü var. Kâle, la e'adilu bisselâmeti şey'en. Yani burada bir kurtuluş göremiyorum. Kurtuluş göremiyorum. Hayır çok değil çünkü. Demiş. Ve misâlu mâ Sana vereceğim iyi bir örnek daha var. Halul <gülüyor> merîdi. Hastayı düşün. Hastanın halini düşün ve derk anne muayene etilmeziği nisfani hastanın tedavisi iki bölümden oluşur. Nisfın huva deva birincisi ilaçtır İlaç verirsin ve nisfın huval ihtima ikincisi de periz yaparsın. Demek ki ta 900 sene önce gazali zamanda periz diye bir şey varmış. Bir nishteme Perizi ve ilacı bir araya getirirsen feke enneke bil meryid kad beria ve sahha. Hasta iyileşir, ayağa kalkar. Ve illa fel ihtima'u bihi evla. İz la yenfa'u dawa'un ma'a terkil ihtiba'. Eğer ikisini bir ilaç bulamıyorsan, o zaman hiç olmasın periz yap. Periz hasta için daha o zaman kurtarıcı olur. Ve la kad yenfa'u ihtima'u ma'a terkil dawa'. Çünkü adamı yediği yiyecekler hasta etti. Şimdi yiyeceklere devam ediyor ilaç da veriyorsun bir fayda etmiyor ki. Bari ilacı bıraksan da periz yap o periz tek başına onu iyi eder o zaman diyor. Niye bunu açıkladı? Çünkü i̇bn Abbas'a iyiliği çok kötülüğü çok sıfır o demiş. Kötülüğü az iyiliği az o da sıfır demiş. Bir taraf ağır basması lazım. İyilik hep ağır basmasıyla. Yani i̇bn Abbas'a şunu söyletmek istemişler. Madem kötülüğü az adamın, iyiliği de az zararı yok. Bunu Evet tamam zararı yok dememiş. Çünkü Allah iyiliğin çok olmasını istiyor her halükarda. İyiliği çok olmadıktan sonra istediğin kadar kötülük yapmıyorum demenin bir manası olmuyor. Ve lekad kâle sallallahu aleyhi ve sellem. Bak bir örnek vereceğim sana. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Aslu kulli deva'in el-himyetu. Bütün ilaçların özü perhizdir. Biz buna diyet diyoruz şimdi. Böyle bir hadis söylemiş. Vel ma'ni biha vallahu a'lem. Allah bilir ya. Bu hadisten kastedilen şudur. Enne tu an kulli deva ilaca gerek bırakmaz. Himye. Himye hadisteki himye bugünkü diyet dediğimiz şey. Velide yu kalu inne ehlel hind jullu mualacetihim el himyetu bi men'il mared an el ekli vel şurbi vel kellem addate eyamin Hindistanlılar o zaman Hindistan şimdiki gibi büyük bir kültür. Şimdi de öyle. O zaman daha da yüksek bir kültür. Diyor ki Hindistanlılar diyor hastalarını diyor periz yaparak diyet yaparak iyileştirirler ve hastaları iyi olurmuş duyduk diyor fe tebeyane leke bi cümleti sen bu cümlelerimden anladın ki enne takva milakul emri ve cevheruhu takva dediğimiz şey işin aslıdır ve ehluha mutabaqatul ulya min <takvanın> el ehli yani takvayı yerine getirenler de bu kulluk mücadelesinin üst kadrolarıdır. Peki alt kadroları kim? Hala onlar sadece namaz kılarak kurtulmaya çalışıyorlar. Gıybete de devam ediyorlar. Yalan da kaçıyor ağızlarından. Fuzuli'yi yemeklerde yiyorlar. Fazla da yiyor. da giriş sınıfındalar. Yükseldikçe kul, yükseldikçe namazlar da yükseliyor, yükseliyor. Oruçlar yükseliyor, sadakalar yükseliyor. Ama onun durduğu bulutlar bölgesinde... Hava kirliliği yok. Hava kirliliği yok. Hava kirliliğine gıybet, dedikodu, yalan, iftira, haram, haram olan her şey, her şey kul hakkı, eziyet yok böyle şeyler. Niye? Yer çekiminden uzaklaşıyor gitgide Yer çekiminden bir noktadan sonra onu şehvetler az çekiyor. Biraz sonra hiç çekmemeye başlıyor. Bu sefer nefsine diyor ki seni şehit olmaya bile götürmem diyor. Sen bunu hak etmiyorsun dedikodutunu yaptıracaksın bunu diyor. Ama yeni başlayanlar hafız da olsalar, alim de olsalar, hoca da olsalar çok yere yakın tabakada durdukları için kaç kere salavat söyledin onu sayabiliyor sadece. Kaç hatim indirdin Ramazan'da onu sayıyor. Kaç nafile oruç tuttun onu sayıyor ama o oruçlu gününde Yaptığı bir hıybet orucu bitiriyor. Belki de o hıybet kıyamet günü sahibine helallık olarak geri verildiğinde o gün oruç da yetmeyecek Ramazan'dan bile alacak adam belki. Demek ki gazalemiz bize bir kulluk tasnifi yapıyor. Bu işe çıraklıktan başlayanlar kazanım uğraşırlar. Ne kadar yaptım ona bakarlar. Aklı başına gelince de bakar ki asıl mesele kalbi korumakmış, mideyi korumakmış, gözü korumakmış, kulağı ve dili korumakmış. Bunları korudun mu nefise giden bütün aktarımlar duruyor. Dedikodu duymadığın için nefis ne yapacağını bilmiyor bu sefer. Fazla konuşmadığın için nefis dertler içinde boğuşmuyor. Mide çok yemediği için nefis şımarmıyor, fraunlaşamıyor karunlaşamıyor. Bu bir mücadele tarzıdır diyor. Demek ki Haşa burada yani Kur'an okumak, namaz kılmak, o nafile oruç tutmak basit şeyler bunlar. Biz geçtik onları Haşa öyle demiyor. Nehuzu billah bunu dese dinden çıkar. Öyle demiyor. Ama bu işin bir alfabe bölümü var. Alfabe bölümü onlardır diyor. Alfabe bölümü onlardır. Bu işin bir de profesyonel dediğimiz şimdiki deyimlerle profesyonel bölümü var. Nedir profesyonel bölümü bunun? Yani yüceltiyorsun, yüceltiyorsun, gayret ediyorsun, büyüyorsun. Senin derdin Allah'tan başkasını dert etmemek oluyor bu sefer. Halbuki öbür türlü hem bir cüz Kur'an okuyordun hem de hızlı okuyordun arkadaşlar toplanmıştır şimdi diye dedikodu meclisinden geri kalırım diye. Ne onu bırakıyordun ne onu bırakıyordun ama o okuduğun Kur'anlar, dinlediğin hadisler, Riyaz-ı Salih'ini 6. defa hatmediyorsun maşallah filan zatın vaazını e, anlattığı dersi 20. defa dinliyorsun minhacül abidini not tutarak üçüncü defa okuyorsun. Bunlar sonunda yer çekiminden, o dünyanın paspal çekiminden seni kurtarıyor, kurtarıyor, kurtarıyor, ma'lâ yani terk ediyorsun. Hedefinde bir Allah kalıyor. Evet yine çoluk çocuğun var. Yine sen de çalışıyorsun. Sen de bedava geçinmiyorsun. Bursla, sadaka ile geçinmiyorsun. Gene inşaatta çalışıyorsun. Gene dükkanında çalışıyorsun. Ama nefsin artık Kudurukluğunu sana sirayet ettiremiyor. Haddini biliyor nefis. Çünkü 20 senedir de de de o da bıktı sonunda. Bu adam laf dinlemeyecek oldu. Ama bir kere sen onun peki bu sefer yapalım deseydin. Bir kerecik düğünde şöyle yapalım. E, toplantıda böyle yapalım. Piknikte böyle yapalım. Bir kere bir kere bir kere deseydin o bir kerelerden servet kuracaktı o. Bir kere olmadı. Bir daha olmadı. Bir daha olmadı. Allah belanı versin dedi nefis gitti. Kurtuldun sen, kurtuldun. O bıktı senden çünkü. Buna nefis terbiyesi deniyor. Bunu anlatmak istiyor Bin Hacıl Abidinde başından sonuna kadar. Ve ahlulha humut tabakatül ül ya min Allah'ın kullarının üst kadrosu bunu anlarlar. Fa aleike bi bezil majhudi fi Bunun için özel gayret göster ve sarfı kulü alayeti ile bütün hedefin bu olsun. Vallahu subhanahu ve taala veli'l bu işin başarısını verecek olan da Allah'tır Celle celaluhu. Evet. Rabbim Gazali'ye rahmet eylesin. Bize de bu büyük derslerden istifade edecek basiret ve akıl ihsan etsin. Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyidina Muhammed ve ala ali ve sahbi ecmaîn.